Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve bihinesse'in Yılbaşı kutlamanın hükmü diye 43. fetva vardı Orada kaldıydık Kafirleri şirin gözükme amacıyla bile olsa Kafirlerin bayramlarını kutlamak caiz değildir Çünkü allah Teala onların bayramlarını kutlama hakkında hiçbir delil indirmemiştir ve bunlar sonradan çıkmış bayram türleridir. Bizim için bayramımız iki bayram vardır. Semavi dinlerde de onların bir aslı da yoktur. Şer'i ilahi kaynaklarda da böyle bir bidat bayramlardır bunlar. Bunların aslı yoktur. Allah-u Teala'nın izin vermemiş olduğu meşru olmayan bayram türleridir. Dolayısıyla böyle bayramlara iştirak etmek onları ikrar etme anlamına gelir böyle bayramlara katılmak onların o bayramlarını ikrar etmek kabullenmek anlamına gelir ve o bidatçı insanları tazim etmek yüceltme anlamına gelir öyle değil mi yani bir toplumun bir bayramına ne kadar katılım çok olursa o kadar çok ne olur o kadar çok kabul gördüğü anlamına gelir öyle değil mi o kadar çok kabul gördüğü anlamına gelir Dolayısıyla Müslümanlar o bayramları tazim etmesi haramdır. Onları kutlaması da haramdır. O güne ait herhangi bir sevinç belirtisi ortaya çıkartması da haramdır. Belil Müslüman <gülüyor> hayatı buna kesaire eyyam sene Müslümanlar o günleri yılın diğer günleri gibi itibar ederler. Ancak Müslümanlar şerii bayramlarını kutlarlar. Ve yine aynı sorunun farklı bir cevap türü burada sormuş işte 2000 yılının kutlaması diye sorulmuş buradaki soru tabi eski soru olduğu için bir de zaten şu da vardı yani 2000 yılı için ayrı bir özen göstermeleri vardı <gülüyor> cevap olarak soru bölümünü okumayalım cevabı <gülüyor> Allah-u Teala kuluna vermiş olduğu en önemli nimet nedir? Hidayettir hani genelde herkes ne der en önemli nimet sahattir der Tabi sıhhat önemli ama sıhhattan daha önemlisi de nedir? Hidayettir. Adamın sıhhati olmaz ama hidayette olur. Bu sonuçta varacağı yer cennettir. Ama adamın sıhhati olur, hidayeti olmaz. Bunun varacağı yer cehennemdir. Ne kadar da sıhhat olursa olsun. Onun için hani halk dilinde derler ya en önemli şey sıhhat. Sıhhattan daha önemli bir şey yoktur diye. Bu da e, saptırıcı bir ifade veyahut da cahilcene söylenmiş bir ifade allah Teala'nın kuluna vermiş olduğu en önemli nimet nedir? İslam nimeti hidayettir. <gülüyor> Bakın e, hidayetin en büyük nimet olduğunun belirtilerinden birisi de nedir? Her namazımızın her rekatında hidayet istememizdir. İddena sıratı müstakim. Ya Rabbi bize sıratı müstakim hidayetini göster ve onda sebat etmeyi nasip et diye dua ediyoruz ve bunu da allah Teala bize e, mecbur kılmış Değil mi? Fatiha olmazsa olmaz olan bir ibadettir. La salateli malam yakra bir <gülüyor> fatiha'tır kitap. Fatiha okumayan namazı yoktur. Sıratel lezine ne'amte aleyhim gail mağdubi aleyhim diyoruz ve kimlerin yollarına? Ya Rabbi senin kendilerine nimet vermiş olduğun insanların yollarına. Allah-u Teala'nın kendilerine nimet vermiş olduğu insanlar kimlerdir? Nebilerdir, sıddıklardır, şehitlerdir, salihlerdir yoldan sapan Yahudiler ve Hristiyanlar veya diğer kafirler ve müşrikler değil. Bakın dikkat edersek orada Allah Teala'dan hidayet isterken nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yollarını istiyoruz. Yahudi ve Hristiyanların yollarını değil. Dolayısıyla ne dedik biz? Bir bayram, bir toplum, bir toplumun dini sembolüdür. Dini şairidir. Bir toplumun dini şiarına katılmış olur bir insan onların bayramını kutladığı zaman yılbaşı da bunlardan biridir. Bir kişi bunu bildiği zaman allah Teala'nın kendi üzerindeki nimetini bilmesi lazım. Bakın insan niye başka bir dine veya dine mensup olan insanlara özenir biliyor musunuz? Mesela bir Müslüman niye bir Hristiyan'a özenir veya niye bir kafire özenir veya niye bir Yahudi'ye özenir? Çünkü İslam'ın nimetinin kadri kıymetini bilmediğinden her zaman kendisini daha küçük daha aşağı hissettiğinden dolayı bundan dolayı bakıyorsun görüyoruz kafirler Müslümanların ülkelerine göğe yardımcı gibi girdikleri zaman göğe savaştan kurtarıyormuş gibi bakıyorsun o yer o halkın o şehrin ve hatta o ülkenin halkı o kafirlere sarılıyor sahip çıkıyor öpüyor Sanki onlar kurtarmaya gelmiş gibi siz güzel insanlarsınız, üstün insanlarsınız, gerçek demokrasi sizde, sizi iyi ki geldiniz gibi gördük işte Irak'ta olsun vesaire diğer ülkelerde böyle o kafirlere sarılıyorlar. Niye? Çünkü İslam nimetinin kadri kıymetini bilmediğinden ve kendini devamlı küçük gördüğünden dolayı. Halbuki allah Teala bize ne buyuruyor? <gülüyor> İnanırsanız üstün olanlar sizsiniz. Onun için gevşemeyin ve üzülmeyin. Şimdi bir insanın bir topluma aşağıdan yukarıya doğru bakması başkadır. Yukarıdan aşağı bakması başkadır. Yani sen kafir toplumuna aşağıdan yukarı baktığın zaman her zaman onlar üstündür. Her zaman onlar güçlüdür. Her zaman onların şu imkanları var bu var bizdeyiz ki gibi bakarsın. Ama yukarıdan aşağı baktığın zaman elhamdülillah biz Müslümanız diyebilirsin allah Teala iyi ki bizi bunlar gibi yapmadı dersin. Bunların varacağı yer ebedi cehennemdir. İnşallah Rabbimiz de cennete nasip edecektir. Biz imanın tadını almışız. Biz imanın lezzetini almışız. Biz iman için hiçbir çıkar olmaksızın birbirimizi sevmenin tadına varabilmişiz. Onlar hiçbir zaman böyle bir tada varamadılar. Varamayacaklardı. Vesaire vesaire... Mümin bunu ne yapabilir, aklında sıralayabilir. Onun için işte bu gibi meselelerde baktığı zaman yukarıdan aşağı bakabilmeyi ve Rabbinden de her zaman hidayeti istemeyi bilecek. Yani en azından namazda Fatih okurken "İden asrattal müstakim" dediğinde bu anlamı düşünerek namaz kılacak kul. Yani bu düşüncede olan bir insan onların ne sistemine ihtiyacı olduğuna, ne de bayramlarına ihtiyacı olduğunu düşünür. Dolayısıyla kul daima sözüyle, ameliyle, itikadıyla Allah'a şükreder. Ve o nimet o adamın her tarafını kuşatır ve kaymaktan da alıkoyar onu. Haktan sapmaktan da alıkoyar. Ancak bu zamanda hak ile batıl karıştırılmış değil mi mesela adam ne diyor diyor ki yılbaşını kutlasan bir şey olmaz yılbaşını kutlamak bu böyle toplumun dünyanın her bir e, milletin kabullendiği bir yıl dönümüdür bundan bir şey olmaz bundan bir milletin dini töreni değildir kutlaması değildir burada ne vardır hakkın batılla karıştırılma meselesi vardır yani öyle olmuş ki adam soruyor diyor ki o gece ben içki içsem ne olur o gece ben şunu yapsam ne olur bunu yapsam ne olur ee, o gibi hocalar da çıkmış onların gönlünü hoşnut edecek e, fetvalarda veriyorlar mı veriyorlar halbuki biz insanların rızası değil Allah Celle Can rızasına uygun olarak konuşmaya bakmamız lazım ve bu hususta insanlar razı olur olmaz o bizi ilgilendirmemiz lazım. Ve kafirlerin her zaman için çabası nedir? Allah'ın nurunu söndürmektir. Yüridûne en yutfîû nurallah. Allah'ın nurunu söndürmek. Allah'ın nurunu söndürmek nasıl olur? Bir efvahim. Ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ağızlarıyla bugün söndürmeyi hakikaten görüyoruz değil mi? Televizyonuyla, basınıyla, yayınıyla, internet aracılığıyla böyle dalga geçecek, hakaret edecek, İslam'ı küçük gösterecek, Müslümanlara hakaret edecek. Hep böyle haberler, karikatürler vesaire her türlü çabayı sarf ediyorlar ki bu İslam gündem olmasın. Ama onlar İslam'ın üzerine gittikçe İslam onların üzerine gidiyor. Bakıyorsun toplumdan Müslüman olmaya çalışan birçok insanlar çıkıyor. Elhamdülillah bu da dinin gerçek sahibinin Allah Teala'nın olduğunu gösteriyor. Yoksa bizim biz yeryüzündeki Müslümanların çabası değil. İnne nahnu nazzalna zikra ve Rabbimiz'in özel bu dini muhafazasıyladır. İlla en yutimme nuruhu nurunu o tamamlayacak. Allah Teala tamamlayacak. Ve lev kafirun. Kafirlerin hoşuna gitmese bile nurunu Allah Celle Celaluhu tamamlayacaktır. <gülüyor> Müslümanlar dolayısıyla hakkın Batılla karışmasından mümkün olduğunca uzak duracak ve ehli kitapla olan muhaşeretten de genelde uzak duracak. Bakın Rabbimiz bize onların karakterini öğretiyor. Bakara 109'da. Vedde kefirun min El kitab. Ehli kitaptan çoğu arzular. Lev yeruddunekum min ba'di imanikum küffara. Sizi imanınızdan sonra kafirler olmaya çevirmek isteyecekler. Siz iman ettikten sonra sizin kafir olmanızı isteyecek. Kim? Eylül kitabın çoğu. Niye? Onların içlerinde bir haset var. Hak onlara açığa çıktıktan sonra onların içlerindeki olan bir hasetten dolayı nedir o haset? Onlar istiyor ki biz dünyaya egemen olalım. İslam diye bir şey olmasın. Biz ve bizim inandığımız inancımız egemen olsun. İslam hiçbir zaman egemen olmasın. Ama bakıyorlar ki kendi etrafındaki insanlar Müslüman oluyor. Kendi halkı Müslüman oluyor. Hasette demek çekememek. Haset başkasında olan bir nimeti çekemediğinden dolayı karşıdaki insanda olmasını istemiyor. O nimet bende olsun diyor. İslam ve Müslüman toplum üstün olmasın. Küfür ve kafir toplumu üstün olsun istedikleri vardır. Bakara 109. Başka bir ayet-i kerimede Âl-i 69. Ve'd-dâifetü <gülüyor> min ehli'l-kitâb le kitaptan bir taife sizi saptırmak isteyecektir. <gülüyor> Ama onlar farkında değiller. Sadece kendilerini saptırlar. Ali i 149. Bu ayet-i kerimede çok önemli. Diyor ki Rabbimiz: ya eyullezina amanu in tuti'ullezina kafarû yurdûkum Ey iman edenler, eğer siz kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri topuğunuz üzeri geri çevirirler, sonra pişman olursunuz. Pişman olarak dönersiniz. Yani sizi imandan sonra küfre çevirirler. Ali İmran 99. Kuliyel kitabilme tasuddûne an sebilillah men âmenet tebğûnunha uwacan. Ey el-i kitap siz niye iman edenleri Allah yolundan çeviriyorsunuz siz o dinin eğri olmasını istiyorsunuz bozuk bir yol olmasını istiyorsunuz çünkü kafirlerin yolu eğridir bozuktur ama sırat-ı müstakim dost doğru olan yol net bir yoldur bakın İslam'dan başka kendisini Allah için cenneti arzulayarak veren bir toplum var mı yok. Allah için fedakarlık yapıp parasını harcayan Müslüman toplumdan başka bir toplum var mı yok İnsanlar Kabe'ye nasıl gidiyor paralarını veriyorlar o kadar sıkıntılı ortama gidiyorlar malını canını bırakıyor ailesini çoluk çocuğunu vatanını yurdunu terk ediyor niye sadece Allah emretti diye gidiyor e bunu Müslümanlardan başka bir yapan topluluklar var mı yok yani parasını verecek Allah'ın rızasını arzuladığından dolayı gidecek bir yerlere fedakarlık yapacak yok Kafirler mallarını harcarlar ama niye? İnsanlar Allah yolundan saptırmak için. Dinlerinde kâfurün yunfikûne valam. li-yasuddu an sabîlillâh. Kâfirler mallarını insanlar Allah yolundan çevirmek için harcarlar. Mesela misyonerlik faaliyet yapmak için ülke ülke gezerler. Ne yaparlar? Kilisede yardım dağıtırlar. Yardım dağıtırlarken derler ki kim Müslümanlara derler bu namde. Kim kiliseye gelip ibadet ederse ona yardım veririz. Bir ülkede savaşı başlatırlar, savaşı başlattıktan sonra indirekt başlatırlar, sonra direkt olarak oraya yardım ediyormuş gibi giderler, e, yardım organizelerini koyarlar. Ondan sonra insanlara yardımı da şeye bağlarlar, kiliseye gelip orada ibadet etmeye başlarlar, e, şey, e, orada ibadet etmeye bağlarlar, ibadet edene o yardımı verirler. Ve bu vesileyle de insanları devamlı telkin ederler, telkin ederler, onları kafir etmek için çaba sarf ederler. <gülüyor> bu ayetler ve bunun gibi ayeti kerimeler bize neyi öğretiyor Allah'ın dinini korumayı Allah'ın kitabını korumayı bize emrediyor ama allah Teala bu dini ve kendi kitabını koruyacağını kendisi üstlenmiş Hicr suresi 9. ayet kerimede ve bir de ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tezalu taifetum min ummeti zahirine alel haqi la yadurrum men khalefahum ve la men Kıyamete kadar bir taife hakkı savunucu olarak devam edecektir. Bunlar düşmanlarına karşı galip gelecek. Onları rezil etmeye çalışanlar, onlarla alay edenler, onlara oyun oynayanlara, onlarla oyun oynayanlar asla onlara zarar veremeyecek. Müslümanlarla oyun oynayanlar, Müslümanları rezil etmek isteyenler ve zarar veremeyecekler. Müslümanlarla alay edenlere, e, alay edenler Müslümanlara zarar vermeyecek. La duru men khadalum Onlara muhalefet edenler, Müslümanlara muhalefet edenler asla Müslümanlara zarar veremeyecekler. Müslümanları rezil etmeye çalışanlar Müslümanlara asla zarar veremeyecekler. Ne zamana kadar bu böyle devam edecek? Hatta takum es Kıyamet vaktine kadar. Dolayısıyla kafirler ne kadar uğraşırsa uğraşsın boşuna çaba sarf edecekler. Çabaları boşunadır. Allah'la savaşılır mı? Sen güneşi söndürmeye çalışabilir misin? Güneşin ışığını kim söndürebilir? Dünyadan düşün ki gündüzleyin güneşi kaldıracağız. Bütün insanlar bilesi becerebilir mi? Beceremezler. Çünkü niye? O güneşin sahibi olan Allah Celle Celaluhu, o güneşten daha önemli, daha büyük olan bu dinini, bu kitabını koruyacağını kendisi üstlenmiştir. Bu ayet-i kerimenin şeyinde, Hicir suresi 9. ayette tefsirinde İmam Kurtubi bir kıssa anlatır. Halife memun zamanında bir tane Hristiyan vardır, şey bir tane Yahudi geliyor. Müslümanların yanına çok güzel konuşması var, çok güzel hitabet var, güzel simalı, güzel giyinmiş, güzel yazısı var. Bu şahısa İslam teklif ediyorlar, gel Müslüman ol diyorlar. Ee, o da diyor ki yok ben diyor atalarımın dinini terk edemem babalarımın dinini terk edemem diyor ondan sonra bir sene sonra o şahıs müslüman olarak geliyor halife memunun yanına geldiği zaman halife memun soruyor sen diyor geçen sene gördüğümüz görüştüğümüz şahıs sen değil misin sen hani bu yahudiydin nasıl müslüman oldun sen diyor ki ben diyor üç nuska diyor üç tane şey yazdım Tevrat yazdım bunu diyor gittim havraya götürdüm içine diyor bir takım karışıklıklar da ekledim kendi kafamdan yazılar da ekledim gittim diyor havraya götürdüm ee, oradaki diyor e, onların alimleri baktı benden kitabı satın aldılar yazımın güzelliğinden dolayı diyor satın aldılar ondan sonra diyor ki Hristiyanlara da diyor İncil yazdım Gittim onların kiliselerine de güzel yazdım kendimde bir şeyler kattım birkaç yazı da ben kendimden kattım diyor onlara da götürdüm onlar da kitabımı satın aldı daha sonra diyor Kur'an-ı Kerim yazdım Kur'an-ı Kerim yazdıktan sonra bunu götürdüm sahaflara Müslüman sahaflara götürdüm sahaflar yani kitapçılar onlar diyor sayfa sayfa Kur'an'ı kontrol etti. Baktılar ki orada ekleme var Hemen attılar almadılar diyor Ben de anladım ki Bu din korunmuştur Ben de anladım ki diyor bu din korunmuştur Onun için diyor ben Müslüman oldum Ondan sonra Halife Memnun hacca gidiyor Hacca gittiği zaman orada bir şahısla Konuşuyor diyor ki neden böyle Yani Adam Hristiyanların kitabını Karıştırıyor anlamıyorlar ee, şey İncil yazıyor anlamıyorlar Tevrat yazıyor anlamıyorlar Kur'an yazıyorlar, anlayan çıkıyor, hiçbirisi Kur'an'ı satın almıyor. Neden böyle? O da diyor ki bunun cevabı Kur'an'da yazıyor. O da cevap olarak Maide suresi 43'ü söylüyor. Diyor ki Maide 43'te bi mestuhfizu kitabillah ve rabbaniyul kitabillah. Allah'ın kitabını korumaya çalışan Rabbani'ler vardır diye Allah Teala orada bahsediyor. Allah'ın kitabını korumayı üstlenmiş olan e, hahamlar vardır diyor. Rabbaniler ve hahamlar vardır diyor. Onlar kendileri üstlendiğinden dolayı Tevrat İncil'i koruyamadılar. Onun için o kitaplar tahrif edilmiştir. Ama Kur'an'ın korunması diyor. O da Kur'an'da yazıyor. Hicir suresi diyor. 9. ayet Kur'an'ı biz indirdik. Kur'an'ı biz koruyacağız. Diyor ki Allahu Teala Kur'an'ın korunmasını kendi üstüne almıştır. Dolayısıyla insanlar ona elleriyle karıştırmada katsalar asla onu değiştiremezler. <gülüyor> Burada diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar la <gülüyor> takulu hadi'l münasibatu eşba'a min bil Yani bu gibi bayramlarda insanlar insanlara batılı hak gibi göstermeye çalışırlar ve küfre davet ederler ahlaksızlığa davet ederler, dalalete ve inkarcılığa davet ederler ve bu da evet şer'an münker olan şeylerdendir. Mesela bunlardan birisi nedir? Dinler arası diyalog değil mi? Dinler arası diyaloğa davet ederler. İslam'ı diğer dinlerle eşit kılmayı isterler. Allah katında muerteber din nedir? İslam'dır. Ondan sonra haç, o günlerde meşhur olan, takılarındandır. Yahudi ve Hristiyan şiarlarını ortaya çıkartma çıkartan sözler ve fiilleri o gün yaparlar. Ta ki insanlara kendilerinin bu bayramlarını yani dolayısıyla dinlerini güzel göstermek ve Müslümanları da dinlerinden uzaklaştırmaktır gaye. Müslümanları da dinlerinden uzaklaştırmaz. Bak sizin dininiz böyle mesela biz Kurban Bayramı'nı, Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz burada. Kimin duyduğu var? Kimsenin duyduğu yok. Ama e, Hristiyanların yılbaşı kutlaması nasıl? Duymayan yok. değil mi? Öyle bir yapıyorlar. Öyle ışıklandırmalar yapıyorlar. Sokakları böyle. Ta ki herkes sevsin. Özellikle çocuklara sevdirme. Çaba budur. Yani herkes bunu sevsin. Bir gün gelsin çocukların. Çünkü bilinçaltına... Çocukken yerleşirse sen de onu imha edici bir fikri çocuğun zihnine yerleştirmezsen çocuk onu artık güzel görecek. Yani o yılbaşını çocuk güzel görüyorsa anne babası da onu kutlattırıyorsa mesela ne yapıyorlar? O gün fişek alıyor babası ya çocuğum istedi bir şey olmaz diyor hevesini alsın diyor hevesini alsın ama o anda onlarla beraber onların sevincine ortak oluyor. O çocuk onu bu sene yaparsa Bundan sonraki senelerde Onu yapacak fazlalarıyla Beraber isteyecek Her seferinde sen onun o dediğine icabet edersen işte çocuk Bir günde diyecek ki baba ya görmüyor musun Onların dini ne güzel İşte o zaman senin yıkıldığın an olur Bizim Dinimizi işte ramazan bayramı Yapıyoruz kurban bayramı yapıyoruz hiç camiye gidiyoruz Bitti bu kadar ama adamları görmüyor musun Tatiller yapıyorlar şenlikler Var bilmem ne bilmem ne hep böyle onun zaten okulda da aynısını daımlı telkin ediyorlar. İşte Rabbimize buyuruyor. "Walantarda ankelhud ve'l-nasara hatta tattabi'a Yahudilerin ve Hristiyanların dinine uymadıkça onlar seni sevmez. Ve bunu hiç unutmayacağız. Bayram bir toplumun dini sembolüdür. Dini şiarıdır. Onların dini simgesidir. Onların diğer milletlerden ayrı olduğunun alameti farikasıdır. Nasıl ki Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı bizim alameti farikamızdır, Müslüman olduğumuzun belirtisidir. Onların da yılbaşını kutlamak öyle bir alameti farikadır. İstifadatu'l-edilletu min el-kitab ve sünne ve'l-e'sar <gülüyor> as-sahihah fenni'a'l-müşabetu'l-kuffar diyor ki kitap ve sünnette ve sahih olan eserlerde birçoktur. Ney? Kafirlerle benzemekten uzak durmaya davet eden deliller ve onların bayramlarını kutlamaktan uzak durmayı davet eden deliller birçoktur. Bayram kelimesi İd, Arapçada İd kelimesi bayram demektir. Niye bu isim vermiştir? Çünkü tekrarlanan demektir. Bayramda nedir? Her sene gelir tekrarlanır. Dolayısıyla kafirlerini de tazim ettiği her sene gelen bir şeydir yani ömürlerinde bir kere olan bir şey değil nedir bu her zaman tekrarlanan bir ibadet türleridir ve lezîne lâ eşşedûne zûr fe fakat resfâtillâhi teâlil mûmin buralarda uzun başka şeyler alıyor ancak peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman insanların iki günleri vardı o iki günde insanlar bayramlar yapardı aleyhissalatu vesselam sordu dedi ki ma hadanil yevman bugünler ne günlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler ki... Fima fil ya Resulallah biz cahiliye zamanında oynadığımız günlerdi bunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki... Biz onların yerine, şey, Allah-u Teala bize onların yerine daha hayırlısını vermiştir. Yevmel adha ve yevmel fıtri. Kurban bayramı ve bir de Ramazan bayramıdır. Ve yine bakın şu hadis-i şerifte çok önemli, çok ilgi çeken bir hadis-i şeriftir. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor... Ee, diyor ki ya Resulallah ben bir deve kesmeyi buane denen bir mıntıkada bua, buane denilen bir mıntıkada kurban kesmeyi ahdettim Deve kesmeyi ahdettim Nezrim o yani nezir nedir adak adamak Şu işim olursa deve keseceğim O da deve kesmeyi adamış Ama buane denilen mıntıkada Aleyhisselatü Vesselam'ın sorusuna bakın Diyor ki cahiliye. <gülüyor> önceden orada cahiliye putlarından herhangi bir put var mıydı orada ibadet edilen cahiliye putlarından bir put var mıydı hayır diyor kafirlerin bayramlarından bir bayram oluyor muydu orada bayram kutlaması oluyor mu hani mesela bugün dünyanın çeşitli yerlerinde her devletin kutlamak için tahsis ettiği özel yollar vardır yerler vardır veya meydanlar vardır değil mi Öyle bir bayram kutlama yeri var yeri miydi orası bu ne denilen yer? Diyor ki hayır. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Evf bi nedirik o zaman adağını yerine getir. Fe inu la vefae nedirin fi maasiyetila Yoksa Allah'a isyan hususunda bir adak adı gerçekleştirme olmaz. La tedhulu alel müşrikeni fi kenaysim yevme idin fe innes saktataten zül aleyhim Müşriklerin e, kiliselerine bayram günleri girmeyin müşriklerin kiliselerine onların bayramları gününde girmeyin fe inne sakata aleyhim çünkü e, Allahu Teala'nın öfkesi onlar üzerine o gün iner diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. müşriklerin e, bay, e, kiliselerine onların bayram günleri girmeyin çünkü Allahü Teala'nın öfkesi o gün onlar üzerine iner diyor dolayısıyla e, yine aynı ifadede icteribu ade Allah fi edinim Allah düşmanlarından onların bayramlarında uzak durun Allah düşmanlarından onların bayram günleri onlardan uzak durun demiştir Hazreti Ömer. Niye? Çünkü e, o gün Allahü Teala onlara gazap ediyor. Gazap ettiği yerde bulunursan onlara belki Allahü Teala o gün bir bela verecek. Onların içerisinde bulunmamış olursun. Men bena bi bilad el aacim fasana nevruzum nevruzum ve mehrecanum ve teşbehe bihim hatta yimut ve ma'hum kıyame. Abdullah bin i e, Amir i̇bn As diyor ki kim Acemlerin ülkesinde bir bina yaparsa, onların nevruzlarını kutlarsa, onların programlarına katılırsa ve ölünceye kadar bunu uygular ve onlara da benzerse kıyamet günü onlarla haşrolunacaktır diyor. Buradan itibaren yine aynısına devam ediyor ama isterseniz burada e, kalsın çünkü bu biraz daha uzun gidiyor. Yani gelecek hafta deriz ki e, kafirlerin bayramlarını kutlamanın İkinci bölümü diye devam ederiz değil mi öyle olur böyle devam edebiliriz. bakur davamıza elhamdülillah